Radio Box Sevgili radyo dinleyicileri, yeniden merhaba. Türkiye'nin Aydınlığı Turizm programında yine birlikteyiz. Bugün birkaç kısa hatırlatmayla programı başlamak istiyorum. Öncelikle programımızı birlikte yaptığımız Atop Yönetim Kurulu üyesi Sayın Erkan Yağcı bir yakınının vefatından dolayı bugün aramızda olamıyor. İkincisi ise daha önceleri cuma günleri yapacağımızı duyurduğumuz programımızın yayın saatini değiştirmiş bulunuyoruz. Bundan sonra çarşamba günleri Saat sabah 10'da sizleri Radyobox'a bekliyoruz. Efendim bugün 19 Mayıs 2010. Tarihin hiçbir döneminde Türk milleti devletsiz kalmamıştır. Türk milletinin 91 yıl önce başlattığı ve yeni bir kıvılcımla ateşlediği uygarlık mücadelesi bugün de devam ediyor. Bugünlerin yaratılmasında canlarını feda eden atalarımıza ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz teşekkürü borç biliriz. Tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar, daha mutlu ve huzurlu günlere birlikte gideceğimiz dileğini aktarmak isteriz. Türkiye'nin aydınlık yüzü turizm programında bugün ele almak istediğim konu yurt içi seyahat pazarı. Malumunuz birkaç hafta sonra Türkiye'de genelindeki bütün okullar tatile girecek. Tatil deyince birçok kimsenin aklına işte okulların okullara ara verilmesiyle e, memleketine gitmesi, bir safiye yerine bir tatil beldesine gitmesi gibi bir süreç başlıyor. Türkiye'de yurt seyahat pazarının e, son dönemlerde ana e, trendlerinden bir tanesi okulların tatile girmesiyle, acentaların, otellerin bu alandaki kampanyalarının faaliyetlerinin artması şeklinde özetlenebilir. Şimdi tatil herkesin hakkı. E, Tatil Herkesin Hakkı geçen yıllarda e, Turizm Bakanlığı ile e, çeşitli sektör kuruluşlarının, kuruluşlarının birlikte başlattığı bir kampanya. E, bu kampanyada e, Türkiye'deki insanların e, özellikle iç pazarda seyahat etmelerini farkındalığını arttırmak amacıyla yapılmış bir organizasyon. Tabii Türkiye'de yurt içi seyahat pazarı dediğimiz zaman biraz geçmişten e, kısa notlarla bahsetmek istiyorum. Türkiye'de iş tüzum hareketleri 1950-60'larda başladı denebilir. Burada kısmen kıyı bölgelere, deniz olan bölgelere doğru bir hareket olduğu söylenebilir. 70'li yıllarda yine pek çok kişi hatırlar. Turizm Bakanlığı tarafından finans edilen bir tatil kredisi süreci vardı. Burada memur ve işçilerin tatile çıkması sağlandı fakat kısa süre sonra bu uygulama yürürlükten kaldırıldı. Daha sonra 1980'lere geldiğimizde Türkiye turizminin özellikle yatırım ayağında çok ciddi bir atılım yaşadık. Bu atılım beraberinde yurt dışından gelen turist sayısını arttırırken Türkiye'de bir tatil kültürü, turizm kültürü oluşturmaya başladı. Buna paralel olarak 90'lı yıllara doğru yurt içi seyahat pazarında da yavaş yavaş aktörler ortaya çıkmaya başladı. Mesela bugünkü en büyük yurt iç seyahat pazarı acentalarından ETS'e yine 91 yılında kuruldu ve bugün faaliyetlerini diğer ajantalarla yoğun şekilde iç pazarı ağırlıklı olarak devam Tabi 90'lı yıllar Türkiye'nin sosyoekonomik yapısında da ciddi değişimlerin olduğu yılları oldu. Yeni sosyal sınıflar, orta sınıfların büyümesi gibi bir takım sosyal değişikler oldu. Bunlar beraberinde tatil kültürü ve anlayışında da bir takım değişiklikler yarattı. Eskisi de oranla daha fazla seyahat etme, tatile gitme, işte kıyı bölgelere, deniz olan bölgeye gitme eğilimi arttı. Bu ivmeyi veren ana konulardan bir tanesi de bu alanda çalışan ajanta ve otellerin yoğun şekilde promosyonlu kampanyalı satışlara girmesi buradaki ivmenin arkasında yer alan asıl ...konular olarak ele alabiliriz. İş türünü canlandırmak için... ...başlayan kampanyalar... ...son yıllarda da... ...gazete ilanlarında... ...gördüğümüz gibi... ...erken rezervasyon ve... ...yüksek oranlı indirimlerle... ...devam ediyor. Şimdi burada tüketicilere... ...çeşitli imkanlar sunuluyor. İndirimli, taksitli tatillerin yanı sıra... ...özellikle her şey dahilin iç pazarda yoğun olarak kullanmaya başlaması pazarda ciddi bir hareket getirdi. Son dönemlerde yine gördüğümüz vatandaşlarımıza ilgilendiren bir başka konu ise erken rezervasyonları arttırmak amacıyla e, turizm şirketlerinin yaptıkları e, erken rezervasyon sigortası. Burada ne oluyor? E, erken rezervasyon sigortasıyla e, siz tüketiciler bir ajantadan seyahat satın aldığınızda çok küçük bir meblağ olarak bir ücret ediyorsunuz. Rezervasyonunuzdan vazgeçtiğinizde herhangi bir aksaklık oluna paranızın tamamını yakın neredeyse size iade ediyor. Geçmişte bu yok idi ve dolayısıyla birçok insan bu tip sorunlardan dolayı parasını geri alamama gibi bir endişe taşıyordu. Bu tip yeni araçlarla da yurt içi seyahat desteklendi ve gelişme devam ediyor. Bir taraftan yurt içi seyahat pazarını hareketlendirdiğini düşündüğümüz başka bir uygulamada dalgalı fiyatlandırma diye adlandırılan işte otel ve ajentelerin kullandığı işte belli uçak şirketlerinin kullandığı belli koltukların belli zamanlarda belli yatakların işte belli zamanlarda işte değişen ücretlerle satılması gibi bir yöntem ki bu bunun etkisini en çok hava yolu sektöründe yani uçak koltuğu satışlarında görüyoruz. Bugün radyolarda, televizyonlarda, gazetelerde bu tip kampanyaları sürekli görebiliyoruz. Bugün itibariyle bakıldığında işte gazete ilanlarında siz vatandaşlar çocuklarla beraber tatile nereye gideriz diye ilanlara baktığında şöyle gazete ilanları görebiliyorsunuz. İşte fırsat oteller, fırsat yerler, son dakika otelleri falan gibi. Bunlarda da imkanlar işte %20 indirim artı 12 taksit gibi. E, Tabii yöntemler, şirketlere göre değişiyor. Böyle bir e, imkanlar sunuyor. Tabii tatil fiyatları da geçmişe oranda daha makul seviyelerde diyebiliriz. Tabi, bu konuda çeşitli tartışmalar olsa da geçmişe oranla bir kişinin, orta gelirli bir kişinin e, %20 indirim, e, 12 taksit koşullarıyla seyahat edebilmesi biraz daha mümkün e, görülür halde. Yine bizim vatandaşlarımızı izlendiren iç pazarı gibi başka gelişmede e, otel ve acentaların e, bu kampanyaları birlikte elemeleri ve uzunca süre devam ettirmeleri. Bugün bazı e, acentalarda görüyoruz rezervasyon dönemleri eskiden bir dönem iken bugün birinci dönem ikinci dönem, üçüncü dönem, dördüncü döneme kadar işte Ocak-Şubat'tan başlatılıp e, Mayıs sonlarına kadar devam eden e, erken rezervasyon kampanyaları ve çok değişik fırsat fiyatlar ortaya konuyor. Bizim iç pazarla ilgili olarak okullar kapandığında gündeme getirilen ve vatandaşlarla ilgilendiren, turizm camiasında da sık sık tartışılan bir başka konuda okullar açılınca otellerin veya işte acentaların sattıkları turların fiyatlarında ciddi bir artış olduğu söylenir ve oradaki tartışmaların bir tanesi de ya yabancılara bu kadar imkan tanınırken Türkler niye pahalı seyahat ediyor gibi bir yaklaşım e, sergilenir. E, bunun da e, çok doğru olmadığını e, sürecin tamamen orada oluşturmuş olan paketlerin e, içeriğinden kaynaklandığını zaman zaman yazıyoruz, konuşuyoruz. Yurt içi seyahat pazarı olarak e, vatandaşlarımızın e, gittiği bölgeler olarak bakıldığında hangi bölgelerine çıkıyor daha çok? İşte Kıyı bölgeleri dedik. Burada işte Antalya, Antalya içinde Kemer, sildi Belek, yine Muğla bölgesi, orada Bodrum, işte Marmaris, Ege bölgesine işte Didim, Kuşadası gibi yerler. Yine daha kuzeye çıkarsak Ayvalık, Edremit gibi bölgeler iç pazarda en azından gazete ilanları ve kataloqlarda daha çok öne çıkan bölgeler olarak karşısında duruyor. Diğer yandan. Yurt içi seyahat pazarını konu olan ancak pek de e, bu ilanlarda göremediğimiz bir Kapadokya, bir Karadeniz, bir Güneydoğu Anadolu e, bölgeleri var ki buralarda da önemli derecede iç pazar hareketlerini son yıllarda görmekteyiz. Zaten i̇ç turizm e, genelde Türkiye'de üç konu olunca ele alır. Şimdi bunlardan iki okullar kapanırken e, böyle bir hareket başlar milyonlarca öğrencinin ailesiyle birlikte 51 bir dönem dinlenmesi için dinleme geldiği için ajantalar, oteller özellikle okulların kapanmasına yakın tarihlerde biraz daha canlanırlar bu hareketlere. İkinci hatıra getirilen olaysa kriz yıllarıdır. Turizm sektörü 90'lı yıllardan bu yana çok ciddi krizli yıllar yaşadı çeşitli nedenlerde. Hep bu dönemlerde otel ve ajantaların yurt dışından gelen talebin düşmesine koşut olarak İç pazarda acaba bir şeyler yapabilir miyiz şeklinde e, arayışları olurdu halen de oluyor ancak geçmişe göre daha az tabii ki. Üçüncüsü ise bayram e, ve işte milli ulusal günlerimizde eğer bir tatil dönemi e, 8-9 günlük veya 5-6 günlük bir tatil dönemi oluşursa o zaman da yine iç pazarı yönelik e, çeşitli alternatifler, e, çeşitli e, seçenekler tüketicilerin önüne sunuluyor. Ee, Sayın Radyobak dinleyicileri, şimdi kısa bir ara vermek istiyorum. Kısa aranın ardından yurt içi seyahat pazarının e, biraz rakamsal boyutları da biraz da vatandaşa neler anlamı ifade etmeye ilişkin kısa değerlendirmelerde bulunacağım. Çoklaşsa o kaybolan yıllar bir anda gözlerimi yaşar seneler.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 Ses Gazete, hafta içi her sabah saat 08.30'da ve akşam saat 18.15'te profesör doktor Suheil Batulu katılımıyla Radyo Bank'ta. Ümit Dileli ile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 Efendim yeniden merhabalar. E, yurt içi seyahat pazarını konuşmaya devam ediyoruz. E, başlangıçta da belirttiğim gibi e, bir turizm tatil kültürünün oluşması Türkiye'de epeydir devam ediyor. Belli bir olgunluğa geldi diyebiliriz. E, bu kültür oluşumu yalnızca vatandaşlarımızın e, yaz geldiğinde tatile çıkması şeklinde değil. Aynı zamanda e, gidilen gezilen bölgelerdeki, yörelerdeki Yaşayan insanların, orada ekmek peşinde koşturan insanların da gelişmesi, kendini bu yönde adapte etmez şeklinde gerçekleşiyor. Hatırlıyorum bundan e, baya yıllar kadar önce e, Diyarbakır'a gittiğimizde, e, Hasankeyf'e gittiğimizde oradaki küçük çocukların e, bizlere sakız satmaya çalıştığını hatırlıyorum. Ama son dönemde televizyonlarda e, görüyoruz ki bu küçük kardeşlerimiz artık e, Hasankeyf'in tarihini orada gelen kişilere anlatacak kadar kendini geliştirmişler. Kulaktan dolma olsa okumada olsa en azından toplumun e, bu kesimlerinde alt kesimlerinde e, turizm yönelik böyle bir kültürel e, sıçrama görebiliyoruz. Her ne kadar geçim kaynaklı olsa da yine e, sonuç olarak bunlar tatil kültürümüzü arttıran, geliştiren şeyler. Buna paralel olarak e, iç paların gelişmesiyle beraber yine e, çeşitli illerimizde e, turizmin adının geçmediği birçok ilimizde bugün ee, seyahat acentalarının özellikle uçak bileti satmak için paket tur, e, otel konak satması için eskisine oranı daha fazla e, bir çaba sarf ettiğini görüyoruz. Bu da e, iç turizmin gelişmesinin e, Anadolu'ya doğru İstanbul gibi metropollerden Anadolu'ya doğru daha içerilere doğru yayıldığını gösteriyor bizlere. Bugün itibariyle bakıldığında Anadolu'dan yapılan eskiden e, İstanbul merkezli, büyük şehirler merkezli e, seyahat çıkışları olur, tatil çıkışları olur. Bunlar genelde işte Antalya, kıyı bölgeler, Bodrum, Marmaris gibi yerler olurdu. Son yıllarda seyahat çıkış noktası açısından e, Anadolu'daki şehirlerden de ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. İşte Antep, Kayseri, Konya, e, Erzurum gibi bölgelerden ciddi anlamda hareket olduğunu e, gerek ajantaların açıklamalarını gerekse kendi gözlemlerimizden görebiliyoruz. Türkiye'deki yurt içi seyahat pazarı yapılan son çalışmalara göre 27 milyon kişinin tatile çıktığı, seyahate çıktığı daha doğrusu ve 6-7 milyar lira harcadığı bir pazar olarak bugün itibariyle bu itibariyle söyleyebiliriz. Geçmiş yıllarda bundan birkaç yıl önce bu 22 milyon kişi iken şimdi 27 milyona çıkmış görünüyor ve bu kişiler de 45 milyona yakın bir seyahat gerçekleştiriyorlar ki bu aslında önemli bir büyüklük. Ee, yine Türkiye'de e, en az yılda bir kez yurt içi seyahate çıkanlar oranı %40 civarında görünüyor ki e, bu da önemli. Tabi bunların seyahate çıktıklarını nereye ve nasıl gittikleri, ne amaçla gittikleri de oldukça önemli. Çünkü bizim e, yurt içi seyahat pazarındaki hareketimiz e, Avrupa'dakinden e, karşılaştırıldığında daha çok yakın dost, akraba, aile ziyareti gibi görünüyor. Oranlar bunu gösteriyor. En azından %65'lik bir kesim e, seyahatlerini yakın ziyaretler için yapıyorlar. Tabi orada hani hem yakın ziyareti hem sahile gitme e, gibi şeyler de var. Ancak bizim üzerinde durmamız gereken tatil kültürü açısından üzerinde durmamız gereken, gereken konu e, tatil amacıyla dinlenme, gezme, eğlenme amacıyla işte bir kıyı bölgesi, bir iç bölgeye giden insanların oranı ki bu da %20'ler civarında ki ee, son 10 yıllık dönemde e, ciddi bir sıçrama kaydetmiştir. Tabii insanlarımız e, yurt içi seyahat pazarına e, çıkarken yıllık tatillerini kullanacakları zaman, okullar kapandığı zaman planlarını yaparken elbette ceplerinde ne var ne yok ne kadar harcayabilirler. Buna bakıyorlar doğaldır ki işte 4 kişilik bir ailenin e, bugün itibariyle baktığınızda bir hafta tatilinin ciddi rakamlara ulaştığını görüyoruz burada da e, ajanta ve otellerin sundukları taksitli imkanlar, indirim olanakları bunları bir ölçüde hafifletse de e, Türkiye'deki gelir dağılımının çarpıklığı e, burada kendini e, bir kez daha ortaya çıkarıyor. E, bir kısım e, uzman, araştırmacı, e, vatandaş diyor ki işte paramız olsa çıkarız veya işte insanların parası mı var ki iç pazara bu kadar yüksek fiyatlı e, tesislere veya paketlere çaba harcayabilirsinler diye yaklaşıyorlar. Şimdi bu konuyla ilgili geçmiş yılda yapılan bir çalışma yani bir gösterge olabilir diye aktarmak istiyorum. Şimdi insanlara demişler ki cebinizde ekstradan 40 bin lira var ne yaparsınız diye sormuşlar. Şu kadar para var ne yaparsınız? Bu insanların %18'i demiş ki ev alırım %15'i demiş borçlarımı öderim %11 demiş otomobil alırım, %10 da eğitim harcamalarını kullanırım demiş. Tabi burada havadan gelen bir 40 bin bahsediyoruz. <gülüyor> Dolayısıyla tatile giderim, gezi eğlence faaliyetlerinde bulunurum diyenler. Orası %8 yani en iyi ihtimalle 5. sırada duruyor burada tatil tercihi. Bu biraz da tatil kültürünün toplumda ne anlam ifade ettiğiyle ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Yani bizim tatil alışkanlıklarımız genelde yakın ziyaretleri şeklinde olduğu için bu havadan gelen paraların da dolayısıyla ilk sıralamada turizme ayrılmasını beklemek biraz hayalcilik olabilir. Ama mesela bir Almanya'yı aldığınızda tatil kültürünün yerleşmiş olduğu bir Almanya'yı aldığınızda son ekonomik krizde dahi insanlar ilk 3-4 tercihleri içinde gösterdikleri seyahat etme eğiliminden vazgeçmiş değillerdi. En azından böyle bir böyle rakamları biz Alman basından okuduk. E, dediğimiz gibi e, Türkiye vatandaşları e, yurt içi seyahat pazarına katılırken e, acentaların ve otellerin sundukları enstrümanlardan ceplerindeki paralara göre, imkanları göre yararlanmak istiyorlar. E, vatandaşlarımızın genelinin e, tatil kararlarını son 1-2 hafta içinde verdiği söyleniyor. Geçmişte böyleydi. Genellikle biz öyle yaparız. İş yerimize bakarız. iş yerimizde deriz. Bana tatil gününe düşüyor. Temmuz'un 15'i düşüyor. Temmuz'un 15'iyle işte bir hafta sonra tatilimiz bitecek. O zaman ne yapıyoruz? Temmuz'un başında hemen oturuyoruz. Gazetelerden ajantalardan gidilecek yeri araştırıyoruz ve kendimize bütçemiz uygun bir şey bulduğumuz zaman seçiyoruz. Seçimimizi yapıyoruz. Tabi Türk tatil tüketicisinin son dakikacı olduğu yaklaşımı son yıllarda bu erken rezervasyon kampanyalarında çok değişim gösterdiğini en azından bu şirketlerin yaptıkları açıklamalardan biliyoruz. Mesela bu erken rezervasyon kampanyalarıyla ilgili olarak işte büyük bir ajantamız satışlarının %25-30'unu erken rezervasyonlardan yaptığını ilişkin bir takım veriler açıkladı. Bu da gösteriyor ki bu alanda yapılacak olan yenilikçi çalışmalar ile bu Türk tüketicisinin son dakikacı olarak yorumlanacak bu özelliğinin de değişebileceğini gösteriyor. Bunu böyle bakmak istiyorum. Tabi tüketiciler yurt içi seyahat pazarında eskisine oranla daha çok internet kullanıyorlar artık. İnternet bugün dünyanın vazgeçilmez bir aleti haline geldi. Türkiye'ye baktığımızda internet kullanımı daha çok uçak bileti almak yönünde bir takım amaçlarla yapılıyor. Burada tabi ulaştırma süreçlerinin kampanyalarla daha çok uçak şirketlerine doğru yönelmesinin etkisi de olsa pratiklik açısından uçak biletleri internet kullanıcılarının en çok tercih ettikleri ve hemen satın aldıkları bir unsur olarak görünüyor. Diğer yandan bakıldığında yüzde işte %50-60 kadarlık bir kesimde işte genel bilgi alma, fiyat karşılaştırma gibi konulara internet üzerinden alıyorlar. Bir diğer iç pazarı açınan şeyde gelişme diyebileceğimiz bir şeyde işte burada kredi kartı kullanımlarının geçmiş yıllara göre daha çok artıyor olması. Bunlar daha çok yine uçak biletleri, paket tur satın alması gibi konularda kullanılıyor. Dedik ki iç pazarda 27 milyon kişinin hareket ettiğini, seyahat ettiğini söyledik. Bunların geneli, yani yarısına yakını tercih olarak geniş kıyısı bölgelere gitmek yönünde bir tercihte bulunuyorlar. Yine %35-40'ı da, tabii bu paket turlardan bahsediyorum. Aile akraba ziyareti yapıyorlar. Burada kültürel faaliyetler, diğer şehir turları gibi yüzde %10 gibi bir payı görünüyor. İş turizm açısından tüketicileri ilgilendiren ve tüketicilerle beraber bu alanda çalışan şirketlere ilgilendiren bir başka kısa bilgi ise şu kişiler tatile çıkacakları zaman seyahat bilgilerini genellikle seyahat ajantaları, tur operatörleri ve son olarak hızla gelişen internet üzerinden almaya devam ediyorlar alıyorlar burada katalog broşür yakınlar ve arkadaşlardan alınan bilgiler de var ama ilginç olan şu Bugün e, ulusal gazeteleri açtığınızda birçok firmanın e, ilanlarını, e, gazete e, otellerinin ilanlarını görüyorsunuz. Ancak bunlar tüketicilerin bilgi alma e, sıralamasında alt sıralarda, yani gazeteler alt sıralarda duruyor. Bu da iç pazar açısından e, değişik bir gelişme olarak e, aktarabileceğimiz bir konu. E, sayın dinleyiciler, e, yurt içi seyahat pazarıyla ilgili olarak e, aktarabileceklerimiz, bugünkü e, aktarmak istediklerimiz bunlar birazdan sektörün diğer önemli konularıyla ilgili olarak kısa açıklamalarda bulunmak istiyorum. Şimdi kısa bir ara vermek istiyorum. Bu uzak gecede sensizlik ve ben arıyorum seni neredesin sen kim bilir kiminle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 Mektuplar yakıldı küllerinde ben. Nerelerdesin sen nerede? Aradım seni her yerde. Erkeklik varmış ya <gülüyor> serde söyleyemeyim. Bir yerlerdesin bir yerde. İçtelik hep böyle. Birlikteyken, ayakta ayrılırken yerlerde. Merhaba, bugünkü turizm programımıza biraz daha farklı bir konuyla devam etmek istiyorum. Biliyorsunuz geçen hafta Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'deki işsizlik rakamlarını açıkladı. Burada %14 gibi Türkiye genelinde bir işsizlik, %15'e yakın bir işsizlik rakamı açıklandı ve bunun kısmen mevsimsel etkilerle düşme gösterdiği ve biraz da sevindirici bir gelişme olduğu, olduğundan bahsedildi. Benim burada dikkat çekmek istediğim konu, bu verilere göre Türkiye'deki her 4, 4 gençten biri işsiz. Yani 15-24-29 yaş arası baktığımızda her 4 gençten biri işsiz. Öte yandan işsizlerimizin yine %60-62'si 15-29 yaş arasında yer alıyor. Tabii bunu turizmle ilişkilendirmek açısından şuradan konuya girmek istiyorum. Turizm sektörü de genç nüfusun yoğun olarak çalıştığı bir sektör. Bugün itibariyle baktığımızda Türkiye ekonomisi içinde bir kişiye istihdam sağlamanın maliyetleri açısından en az maliyet üreten sektör turizm sektörü. En azından en az maliyetli olan 8-10 sektörün arasında turizm sektörü de yer alıyor. Turizm sektörü kendinden başka 55 kadar sektöre veya alana, alana etkileyen bir sektör. Hizmet üretiminde ve yatırımlarında en az ithal girdi kullanan bir sektör. Ve dediğim gibi en az yatırımla en çok ihtimam yaratan bir sektör. Hal böyle olunca Türkiye'de sayıları 3.5-4 milyon olarak açıklanan işsizlerimizin ve bunların da %60-62'nin genç nüfus olduğunu söyledik. Turizm sektöründe yaratılacak ek olanaklarla istihdam edilmesi, en azından kanayan bu işsizlik soruna turizm sektörünün bir ölçüde çare olabilmesi mümkündür. Dolayısıyla ülkemizin yönetenlerin ve bu alanda karar alıcıların, çalışan karar alıcılarının bu verileri bizlerden daha iyi bildiklerine eminiz. Ancak bu işsizlikle ilgili geçen hafta yapılan açıklamadan böyle bir not düşme, not düşme gereği duyduk. Bunu da sizlerin bilgilerine aktarmak istiyoruz. Öte yandan ele almak istediğimiz bir başka konuda biliyorsunuz geçen haftalarda Rusya ile vize kaldırıldı. Ee, bu konuda olumlu beklentiler var. En azından gelecek seneye çok iyi yansıyacağını düşünüyorlar insanlar. Ancak Rusya ile vizeyi kaldıran veya kaldırma girişini bulunan yalnızca Türkiye değil onu da bildirmek istiyoruz. Bütün çevre ülkelerle Rusya şu anda Avrupa Birliği ile olan e, vizeyi kaldırmak için görüşmelerde önümüzdeki ay e, sonuçlanacak sonuçlanması beklenen e, bu görüşmelerin devamında işte Ermenistan, Azerbaycan Beyaz Rusya, Gürcistan gibi Ukrayna gibi ülkelerin de bu vize muafiyeti konusunda e, Avrupa Birliği'nden onay alabileceği anını alması isteniyor. Bunu da belirtmek istiyoruz. Diğer yandan e, ülkemiz ve yurt dışındaki bazı önemli stansiyonlar e, gelişmelerden satır başları aktarmak istiyorum. Öncelikle e, Kuzey Kıbrıs e, Türkiye Cumhuriyeti'nde e, Turizm Bakanı Kemal Dürüst oldu. E, Kemal Dürüst Bey daha önce de çeşitli bakanlıkları görevlerde bulunmuştu. Kendisine başarılar diliyoruz. Öte yandan komşumuz Yunanistan'ın e, Turizm Müsteşarı Angele e, Gareku'nun istifası vardı yine gündemde. O eşiyle ilgili bir takım vergi sorunlarından dolayı istifa ettiği söylense de Yunanistan turizmindeki düşüş, kriz devam ediyor. İşte en azından yılın 3-4 ayında da %10 düşüş olduğunu biliyoruz Yunanistan'da. Diğer bir başka konu, Maliye Bakanlığı'nın içinde turizm sektöründe olduğu büyük mükellefleri ayrı bir vergi denetlemesine tabi tutacağına ilişkin bir haberler çıktı basında. Burada Türkiye'nin en büyük işletmelerinin işte ciro ödedikleri vergi ve aktif büyüklükleri gibi değişkenlerine bakarak Burada bir çelişki var mı yok mu? Maliye bu açıdan bir ciddi denetlemeye girişeceği haberinize de geldi. Ee, Antalya'ya ilgili sevindirici bir gelişmeden de bahsetmek istiyorum. Ee, Antalya e, Ziyaretçi Bürosu e, Direktörü Sayın Nurhan Erdem Tanır, geçen günlerde yaptığı açıklamada 2010 yılında Antalya'da 84 kongrenin yapılacağını, işte katılımcı sayısı e, 200 ila 2000 arasında değişen e, bu organizasyonların yarısının yani, uluslararası nitelikte olduğunu e, söyledi ve e, sözlerini şunu da ekledi. E, Antalya'da 2000 üzeri kişi kapasiteli kongre, e, uluslararası organizasyonu gerçekleştirebilecek ve ortaklaşa kurulacak bir kongre merkezine ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu konuda Antalya'da e, yapılan çalışmalar da var tabi ki. E, öte yandan Antalya-Alanya arasında hızlı tren projesiyle ilişkin bir haber e, düştü yine geçen hafta medyaya. Burada manyetik raylı tren diye adlandırılan teknolojiye sahip bir Alman firmanın Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığı ile Antalya-Alanya arasındaki 139 kilometrelik bölümde böyle bir projesi için çalışmalı yaptığını duyduk, yazdık. Yine bizim sektörümüze ilgilendiren bir başka konuda atamalarla ilgili olan Biliyorsunuz genel müdür ve alt kademedeki otellerde değişikleri değişiklikleri zaman zaman e, mevsim geldiğinde hızlandığını görüyoruz. E, bizim son saptanım atamalarda e, okuyup e, bu arkadaşların görevlerinde başarılar diliyoruz. E, Gülseren Vatansever Besresten e, Prezident Otel Genel Müdürü oldu. Yeşim Atamel Kuşadası Kule Otel'e satış koordinatörü oldu. E, Kerem Yılmaz Nikolas Park Otel'de genel müdürü oldu. Ve tabii Antalya ilgilerinden bir başka önemli haber de e, turizmlerin yıllardır e, çok e, desteğini gördüğü Sayın e, Antalya valisi Ali Nimsev, yapılan son atama değişikliğiyle de Ankara valiliğine getirildi. Öte yandan da e, Muğla'nın e, valisi Ahmet Altıparmak da Antalya'nın yeni valisi oldu. E, kendilerine başarılar diliyoruz. E, Yurt dışından bir başka haber, Ethem Altınel Rusya'nın en büyük operatörlerinden Natalia Tursun Türkiye Ürün Müdürü oldu. Bu da önemli bir gelişme bizim için. Miyapara Otel'in yeni genel müdürü de Okan Karadağ oldu. Diğer yandan yatırım haberleriyle devam etmek istiyorum. Dilek Holding İstanbul'da 100 milyon dolara yeni bir otel yapacak. Kırşehir'de Atex Termal, Makisos Termal Oteli 2011'de açmayı planlıyor. Bu arada Antalya'da faaliyette olan Besbester Han Otel global kalite ödülü aldı. Bunu da aktaralım. Besbester Otelleri içinde yapılan denetimler sonucunda böyle bir ödül alındı. Biz otel yönetimi ve çalışanları buradan kutluyoruz. Efendim bugünkü programda önemli bir notla bir meslektaşımın başına gelen önemli bir notla tamamlamak istiyorum. Biliyorsunuz Antalya'nın kemer bölgesinde ee, yıllardır gazetecilik yapan, e, turizm haberleri yapan bir anlamda Kemer'in tanıtımına önemli katkılar olmuş. E, meslektaşımız Halil Öncü ve yine e, meslektaşımız sayılabilecek e, tiyatro eğitmeni Bilgen Genç, e, Kemer Belediyesi'nde kadro olarak çalışıyorlardı. Bu arkadaşlarımız Kemer Belediyesi yönetimi değiştiğinde öncelikle zabıta kadrosuna alındılar. E, son bilgide bu arkadaşlarımız dün itibariyle işten çıkartıldılar ve hiçbir hakları, tazminatları ödenmeyeceği söylenmiş arkadaşlarımıza. Buradan turizm camiasındaki e, duyarlı insanlara seslenmek istiyorum. Bir gazetecinin, e, bir uzmanın, turizme hizmet vermiş bir insanın önce zaapta kalıyorsun alınıp sonra da hakları ödenmeden işten çıkartılması e, bizce e, iyi bir davranış değildir. Sektörün buna tepki vermesi gerektiğini düşünüyoruz. E, buradan Kemer Belediye Başkanı'na seslenmek istiyorum. E, Lütfen e, Kemer'e e, Türkiye türüne hizmeti geçmiş meslektaşımız Halil Öncü ve e, Bilgen Genç arkadaşımızın haklarının verilmesi en azından bu konuda uygar bir davranış sergilenmesini istiyoruz. Sayın Radyobaks dinleyicileri e, benimle birlikte olduğunuz ve beni için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.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 Radio Bucks, Radio Bucks.